İspanya'da Villar de Canas'ta nükleer atıklar için geçici depolama merkezi kurulması kararına tepki gösteren çevre mücadelecileri sembolik bir tabut taşıdılar. Radyoaktif ölümü istemediklerini dile getirdiler. Villar de Canas kasabasında geçici depolama merkezi ustalarında konuşan Greenpeace nükleer karşıtı kampanyası sorumlusu Rachel Stack bunun sosyal olarak kabul edilemez pahalı ve çevresel açıdan tehlikeli olduğunu söyledi. Sivil muhafızlar tarafından korunan şehir girişinde ise balkonlarda geçici depolama merkezi tarafından asılan ve çevre eylemlerinin manipülasyon olduğunu ile süren pankartlar yer aldı. Madrid'e 135 km uzaktaki bu tarım kasabasında geçici depolama merkezi yapılmasıyla 300 kişinin istihdam edileceği iddia ediliyor. Bu da tabii ki yerli halkın radyoaktif tehlikeye karşı protestolarında çekingen davranmasına neden oluyor. İskoç iş adamları Türkiye'nin rüzgar enerjisi fırsatlarıyla yakından ilgileniyor. Türk-İskoçya Ticaret Konseyi Başkanı Şahin Vahap Fırat, İskoç iş adamlarının Türkiye'deki enerji projelerine yatırım yapmak istediğini söyledi. İskoçya'nın rüzgar enerjisi konusunda kendi ülkesinde de ciddi çalışmaları ve yatırımları bulunuyor. Danıştay 14. Dairesi, Rize'nin İkizdere Vadisi'nde yapılması planlanan Dereköy Regülatörü ve Damir Kapı, HES projesinin ÇED olumlu kararını iptal eden Rize İdare Mahkemesi kararını onayladı. Daire aynı zamanda bakanlığın Selin 2 HES projesinin çet gerekli değildir kararını iptal eden Rize İdare Mahkemesi kararı için yaptığı yürütmesinin durdurulması yönündeki başvurusunu ise reddetti. Böylece bu iki karar derelerin ve derelerin halklarının lehine bir karar oldu. Umuyoruz artık hükümet de HES yatırımlarından vazgeçer. Ivanova Barajı'nın çökmesi sonucu debisi saniyede 25 metreküpten 213 metrekübe çıkan Tunca Nehri ve 300 metreküpten 1400 metrekübe yükselen Meriç 6 gün sonra sonunda yatağına çekildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarındaki hasarın belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki çiftçi zor durumda. Nedeni ne? Nehirlerin yataklarını kontrol etmeye çalışmak ve barajlar yapmak. Bunun yerine biz... Nehrin kendi akışına taşıp coşmasına uygun tarım yapsak, yerleşimleri ve sanayiyi ona göre kursak bu sorunlar ortadan kalkar. Erzincan İliç ilçesinde çöpler altın madeni işletmesinde 15-20 gündür siyanür kaçağı olduğu iddia ediliyor. Madeni işleten Anagold iddiaların asılsız olduğunu savunarak temizlik sırasında yırtıldığı rapor edilen koruyucu membranın hemen onarıldığını açıkladı. Uzmanlar ise membran yırtılmasının her halükarda sınır Siyanür sızıntısına yol açtığını vurguluyor. Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Küçük, cevher veya sıvının altındaki membrandaki yırtığın gözle görülmesinin mümkün olmadığını söylerken, yırtık ancak verilen sıvı miktarı ile gelen çıkan sıvı arasındaki farktan anlaşılmıştır, dedi. Küçük hidrojen, siyanür çok küçük miktarda solunduğu zaman aniden ölümlere küçük ve yavaş yavaş zehirlenmelere ve ileride ortaya çıkabilecek bazı hastalıklara yol açabiliyor. Ayrıca buharlaşan hidrojen siyanür doğada bulunan ağır metalleri de çözerek başta su olmak üzere besin zincirine karışıyor diye konuştu Sayın Küçük. Çözüm siyanürlü liç yönteminin tamamen ortadan kaldırılması. Kütahya'da olanlar bakın yine burada Erzincan'da tekrarladık. Al Cezile'nin haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de her yıl yaklaşık 3000 kişi hava kirliliği yüzünden hayatını kaybediyor. Doktorlar hava kirliliğinin ciddi solunum yolu hastalıklarını yol açtığını dikkat çekiyor. Hava kirliliğinin en büyük sebebi trafikteki araçların yol açtığı egzo egzoz durumu, dumanı. Bir başka sebebi ise iç mekanlarda yakılan sobalar. Çünkü odun pahalı diye bunun içerisinde ne bulursam plastikti, diğer maddeler de yakıyor. Bundan çıkan dioksin ve... Zehirli maddeler solunduğu zaman da hastalıkları hatta ölüme yol açıyor. Afganistan Sağlık Bakanlığı her yıl yaklaşık 3000 kişinin hava kirliliği yüzünden öldüğünü açıklarken, ironide bu sayının her yıl çatışmalarda ölen sivillerin sayısıyla aşağı yukarı aynı olması. İzmir Barosu'nun toplantı salonunda Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Onur Hamzoğlu'nun Dilovası raporu ve sonrasında yaşananlar konuşuldu. Anne sütünde arsenik ve ağır metallerin çıktığı, doğmamış çocukların anne karnında sanayi kuruluşlarının yarattığı kirlilik nedeniyle zehirlendiğinin ortaya konulduğu Dilovası gerçeği, Profesör Doktor Onur Hamzoğlu'nun bir sindirme kampanyası olarak geri dönmüştü. Dilovası'nda kanser oranı Türkiye ortalamasının 3 katı civarındaydı. Bu çarpıcı sonuçların ardından canlı yaşamı yok eden bu sanayi kuruluşlarını dur demek yerine Bunların bilimsel çalışmalarla ortaya koyan Hamzoğlu için belediye başkanı Şarnathan demiş. Kocaeli Üniversitesi ise Hamzoğlu'na uyarı cezası vermişti. Raporu hazırlarken kullandıkları bilimsel yöntemleri, sonuçlarını ve sonrasında yaşadığı olayları belgeleriyle aktaran Hamzoğlu ise başta rapora yönelik tepkileri çok önemsemedim. Arkadaşlar bunu çok önemsediler ve geçtiğimiz noktada haklı oldukları ortaya çıktı. Çok yorulduk ama raporun işe yaradığını ve tüm yaşananları değdiğini ortaya koyuyor dedi. Dilovası gibi büyük bir kirliliğin yaşandığı Ali Ağa bölgesinde de şu anda bir etkinlikte tartışılıyor. Ali kurulması planlanan 7 termik santralin İzmir'i yaşanmaz hale getireceği uyarısında bulunuluyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.